Aleyküm selam ve rehmutullahi berekatuhu. hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden, kötü amellerimizden Allah'a sığınırız. Allah. Kime hidayet verirse onu kimse saptıramaz. Kimi de saptırmışsa ona kimse hidayet edemez. Sözlerin en güzeli Allah'ın kitabı yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan ortaya çıkan her şey bidat, her bidat, dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Allah hepinize hayır versin. Allah sizlerden razı olsun. İlme, imana iştiyakınızı artırsın. Allah hepinize ihlas nasip etsin, salih amel nasip etsin, salih dostlar hayırlı bir akıvet versin. Rabbim hepimizi o sahabenin iman ettiği gibi iman etmeyi nasip etsin. Onların yolundan, onların arzularından, onların arkadaşlığından bize de nasip etsin. Allah kafirlere, müşriklere, kitap ehline, Müslümanlara, düşmanlara fırsat vermesin. Allah bizlere birlik versin. Evet kardeşlerim, sizlere seri bir derse başlamak istiyorum. Ehli Sünnet itikadını gücüm yettiğince her hafta, çarşamba günü burada baştan sona kadar Ehl-i Sünnet itikadı nedir, ne değildir, ne öğrenmemiz gerekiyor? Bunların üzerinde durmaya çalışacağım inşallah. Allah bana anlatma, hepimize de güzel bir anlayış versin. Sohbete başlamadan evvel kendime ve bütün Müslümanlara ilim öğrenmenin gayesini bir yerde nefsi ıslah etmek, temizlemek ve kalpteki imanın artışını sağlamak olduğunu hatırlatmak isterim. Yoksa ilim tahsili sadece meseleleri öğrenme, alimlerin sözlerini ezberleme, onlarla övünme veya kendisini alim ya da ilim talibi hissetmek için yapılmaz kardeşlerim. İşte bu ilimden önce imani meseleleri öğrenmemin, öğrenmemenin ortaya çıkardığı en tehlikeli afetlerdir. Gelen rivayetlerde Cündüp bin Abdullah şöyle diyor: "Biz diyor, bulu çağına varmış gençler olarak Ali sallatin selamın yanına gittik. Ondan Kur'an'ı öğrenmeden önce imanı tahsil ettik. Sonra Kur'an'ı öğrendiğimizde ise imanımızın arttığını hissettik demiştir. Allah onlardan razı olsun. Huzeyfe ise Allah onlardan razı olsun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize iki şey söyledi. Ben bunlardan birini gördüm. Diğerini ise bekliyorum dedi. Sözüne devamlandı dedi ki, Emanet insanların kalplerinin ta derinliklerine kök salıp yerleşti. Sonra Kur'an indi. Bu sayede insanlar Kur'an'dan ve sünnetten emaneti öğrendiler. Bu hadiste geçen emanet kelimesi imandır kardeşlerim. Önce iman tahsil edilmiş. Pazartesi ise kitap ve sünnet öğrenilmiştir. Böylece daha önce öğrendikleri şeyler imanlarını artırmıştır. Allah onlardan razı olsun. İlk ve öncelikli amaç elbette ki en şerefli konu, en öncelikli konu Allah'ı tanıyıp severek melekleri onun getirdiği kitapları, emanet edilen peygamberleri ve ahiret gününü, kaderi, dinin asıllarını, furuatını, onlarla amel etme ve nefsin tezkiyesini sağlamak maksadıyla öğrenerek imanın artışını temin etmektir. Muhakkak ki sizler imanın Ehl-i Sünnet itikadının muhakkak ana başlarını, başlıklarını, tafsilatını muhakkak öğrenmişsinizdir. Burada biz tekrar bu meselenin üzerinden geçerek hem pekiştirme, hem tekrar etme, hem de daha iyi anlaşılmasını sağlamak içindir. Belki de Müslümanların başına gelmiş en tehlikeli musibetlerinden birisi de itikat ve usul menheç olgusunun kuru söze, bilinip ezberlenen meselelere, itirazlara, şüphelere, görüşlere, ihtilaflara irca edilmesidir. Sahabeler, Allah bunlardan razı olsun. Onlar konuşmayı sevmezdi. Onlar ameli severlerdi. Birinin mikrofonu açık bu kardeşler. Şazi ablanın mikrofonu açık. Şazi abla kapatır mısın? Evet. Onlar ameli seviyordu. Bizlerse umumen diyorum konuşmayı... Tartışmayı, delil getirmeyi ama neticede elimize hiçbir şey geçmeyen bir hallere düştük. Hatta ilmihal meseleleri bile öyle bir durumla karşı karşıya kalmış. ehl sünnet alimlerimiz sonrasında ulemanın amacı meselelerin ayrıntısına vakıf olmaya çalışmak olmuştur. Kimi şahs, ve nadir meseleleri ve bunların taksimini, kısımlarını, ayrıntılarını daha iyi biliyorsa, insanlar onları alim saymış ya da onlar kendilerini bu sebeple ilim sahibi sanmış. Bu meseleler içinde insanın amel etmesi için gereksinim duyduğu konuları görmek isterse isterken, bunların diğerlerine nazaran son derece sınırlı olduğunu fark edersiniz. Bu sebeple insanlar akide ya da fıkıh veya diğer ilimleri talim amacıyla istidatları nispetinde asıl kaynağı kitap ve sünnete yaklaştıkça ellerindeki ölçü düzelir, bakışı güzelleşir, amellerine huzur gelir. Hayatlarındaki en mühim olguların şuuruna varır. Ve hayatları boyunca belki de bir sefer olsun amel etmeyecekleri bilgilere önem vermemeleri gerektiğini hissederler. Bugün Müslümanlar o kadar boş şeylerle tartışıp o kadar boş şeylerle uğraşıyorlar ki halbuki kendilerine gerekli olan şeyleri amel edilmesi gereken meselelerden başlasa emin olun bugün dünyanın düzeni değişir hakkında hadislerin varit olduğu çok önemli bir fıkhi mevzu olduğunu bilmekle ve küçümsemek ya da önemsiz göstermek istememekle birlikte az veya çok suyun temizliği konusunda bakın bir örnek verelim. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam iki kulle miktarında su pislik tutmaz. Bu mesele diğer feri konulara göre hakikatte asli mevzulardan sayılır. Çünkü bu konuda o kadar çok hadis nakledilmiş ki, gerçekten bu mesele oldukça mühimdir. Ama bu meselenin mühimliğini evindeki sıcak, soğuk, akan muslukta ya da küvette üstünden akan suyla banyo yapan anlayamaz. Afrika'ya gidersen İstincah eden, taşlan istincah eden bir Müslüman, bakın bunun bu kıymetini anlar. İçme suyu, yıkandığı suyu, ihtiyaç suyu hep o bulanık sudan alan, hayvanların da içtiği o sudan ihtiyacını alan insanlar için bu hadis çok önemlidir. Maalesef insanlar rahata erdikçe dinin değerlerini de önemsemez hale geliyor konuyu incelemek ve hangi hükmün tercih edileceğini araştırmak hiç şüphesiz ki Allah'a ibadettir. Ancak amel noktayı nazarından baktığımızda acaba kendisiyle temizliğin yapılması caiz olan şeylerle caiz olmayan şeyleri araştıran hangimiz? Hangimiz inceliyor acaba? Hangimiz kulle kullanarak suyun temizliğini ya da kirliliğini öl ölçme gereksinimi duyuyor ki belki de musluktan aldığımız abdestle Afrika'daki ya da su ihtiyacı duyan bir Müslüman dünyanın değişik bir yerinde emin olun bir günlük abdestte kullandığımız suyla belki de bir ay abdest alır. Doğru mu yanlış mı? Bir başka meseleye baktığımızda bu da ameli mesele, gıybetin, söz taşımanın, suizanının haramlığıdır. Bunlar hemen her gün karşılaştığımız gerçekten ciddi tehlikeler barındıran davranışlardır. Peki tevhidi düzgün olan, ahlakı güzel olan, Kur'an ahlakıyla ahlaklanan Müslümanlar bunların haram olduğunu bilmiyor mu? İşte itikadı düzgün oldukça, tevhidi insanın düzgün oldukça artık gidişi de, ahlakı da daha düzgün olur. Tevhid ehli bir Müslüman kimi dost, kimi düşman edineceğini, amelinin nasıl olacağını çok dikkat eder insandır. Ali ve vesselam bir kabre vuruyor. Biliyor musunuz diyor? Bu kabirde yatanların şu idrarına dikkat etmezdi. Şu insanlar arasında laf getirir götürürdü. Bunlar bu yüzden diyor azap görüyor. Ama diyor bu bu iki haram olan amel de sizin kendi aranızda hiç dikkat etmediğiniz meselelerdendir diyor. Önemsemediğiniz. Allah önemseyenlerden eylesin kardeşler. Yine de bunlara fazla ehemmiyet vermiyoruz. Anlattığımız halde insanlar bunları hiç duymamış gibi hareket edebiliyor. Bu hakikaten çok büyük bir cinayettir. Kişinin hemen her gün maruz kaldığı bu gibi davranışları küçümsemesi din telakkisi açısından çok büyük bir eksiklikler. İlla senin gıybetini mi yapmaları gerekiyor ki kızman için ya da bu hareketi terk etmen için? İlla sana mı bir zarar vermesi gerekiyor? Ya da senin bir malının mı eksilmesi gerekiyor? Ya da senin izzetine, şerefine, namusa, bir namusuna birinin leke atması mı gerekiyor senin bu meselelere düzgün, tevhidi olarak bakman için? Bu kadar mı biz vurdum duymaz olduk kardeşler? Halbuki bu gibi konularda kalbi her daim bir müminin uyanık olmalıdır. Kendi nefsine uygun görmediğini mümin kardeşine de uygun görmemelisin. Bu imandandır. Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmama, ondan gayrısına tevekkül etmeme, esma ve sıfatlarıyla yalnızca ona ibadet etmek gibi her an akılda tutulmalıdır bu meseleler alimlerimiz ki Rabbimizin rızası onların üzerine olsun onlar hidayet ışığıdır Allah onların sayılarını artırsın eksik etmesin Rabbim içimizden Rabbani alimlerin gelmesini ve sayılarının artmasını nasip etsin çünkü bir toplumda alim yoksa alimlere eksilmişse artık İnsanlar onları sapan ve saptıran insanlara giderler. Onlar saptığı gibi gelenleri de ne yapar? Saptırır. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Alimlerimizin metoduna aykırı usule tabi olma, bizi Kur'an ve sünnetin fazla önem atfetmediği meseleleri önemli atletmeye sevk eder. Şu aramızda tartıştığımız, konuştuğumuz bir meselelere bir bakın anlarsınız. Emin olun sohbet etmeyelim, meseleleri gündeme getirmeyelim. Müslümanın aklında bu meseleler bile yok. Emin olun çok önemli meseleler bile gündeme getirilmesin güncel olarak. Müslümanların amelden haberi yok. Habire çalışma. Habire mal yığma, çoluğunu çocuğunu rahat ettirme peşinde. Ya öldüğünde o çoluk çocuk seni kabirde kurtarmayacak. Elbette ki onlara bakacaksın babasın. Ama ahiretini de ihmal etmeyeceksin. Bu sebeple biz iman esaslarının en önemlerini aynen aleyhissalatü vesselamın beyan ettiği gibi Sırasıyla bir ders serisi yapmayı düşündüm. Ancak burada mühim bir noktaya temas etmek gerekir ki o da kalplerimizin Kur'an yoluyla dolu olmasıdır. Doğru bir itikadı telakkiye ulaşmak için önce Kur'an okumaya ehemmiyet vermemiz gerekir. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Allah bizlere hakkı hak olarak görmeyi batılı da batıl olarak görmeyi nasip etsin. Unutmayalım ki Allah'ın rububiyetine birçok ayet şahitlik eder. Bu rububiyetini gösteren şey Allah'ın hiçbir ortağı olmadan yarattığı şeylerde açıkça görünmesidir. Allah Azze ve Celle her şeyi kendisine muhtaç olarak yaratmıştır ve kendisi hiçbir şeye muhtaç değildir. Aynı şekilde dini şeri emirler de böyledir. Dinde emretme yetkisi yalnızca Allah Azze ve Celle'ye aittir. O ne emrederse o hemen verir. İşte bu kevni bir emirdir. Dini emirler verme kudreti ona aittir. İnsanları bağlayacak esasları ancak Allah koyar ve herkesin bunlara itaat etmesi gerekir. Ayette geldiği gibi Rabbiniz o Allah'tır ki gökleri ve yeri altı günde yarattı sonra arşa istiva etti. O Allah ki Geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürür. Güneş, ay ve bütün yıldızlar hep onun buyruğuyla hareket eder. İyi ibilesiniz bilesin, ki yaratmak da emretmek yetkisi de ona mahsustur. Evet, o Rabbül Alemin olan Allah ne yücedir diyor. Araf 54-55'te. Bu ayeti bir düşünün kardeşler. İçindeki önemli ve büyük hakikatleri tefekkür edin. İçinde tamamen farklı tesirler icra ettiğini göresiniz. Akide ile meseleler hatta fıkhi konular kitap ve sünnetle incelendiğinde kelam ya da selef sonrası ulemasının feri meseleleri incelerken uyguladıkları metodun kalplerde meydana getirdiği tesirden çok farklı şeyler hissedildiğini göreceksiniz. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. İlim öğrenmenin temel amacının ne olması gerektiği meselesi gerçekten çok önemlidir, mühimdir. Yıllardır insanlara hitap eder, yıllardır sohbet ederim. Tamam, tam bu cemaat oturdu, güzel şeyler öğrendi. Artık bunlar istikametli gider dediğin anda öyle bir kopma, öyle bir parçalanma, öyle bir dağılma olduğunu görüyorsun ki şaşıp kalıyorsun. Yıllardır akide anlattığın imanı, tevhidi, furi olsun, ilmi hali meseleler olsun kader meseleleri olsun, anlattığın bu insanlar mı? Kur'an ahlakı öğretmeye çalıştığım bu insanlar mı diye bazen insan şaşırıp kalıyor. Sonra alimlerin nasihatlarına bakıyorsun. Allah kendisinden razı olsun. Bir gün Şeyh Albani'ye soruyorlar. Şeyh sen hep akide'den bahsediyorsun. Hiç ahlaki konulara girmiyorsun. Sebebi ne diyor? Yani bu insanlara ahlak da gerekmiyor mu? İslam ahlakını neden öğretmiyorsun? Yani böyle derslerini hiç görmedik. Ben bu sözleri ilk okuduğumda yıllar önce anlamamıştım ama şimdi çok çok iyi anlıyorum arkadaşlar. Bu ehl-i sünnet akidesi derslerinin muhabdimesi olsun diye söylüyorum. Kulağınıza küpe olsun diye. Şeyh ne diyor biliyor musunuz? Ben tevhidi anlatırım. Çıtayı yükseldikçe yükseltirim diyor. Muakkak diyor çıta yükseldikçe yani tevhidi bir mümin anlamaya başladıkça artık düzelecek kime dost kime düşman Allah'ın neyi sevip neyi sevmediğini, neden hoşlanıp neden hoşlanmadığını, neden razı olup olmadığını artık bu akidesiyle anlamaya başlayacak. Zaten tevhide anlamayan ya da ayak uyduramayan kaybolup gider diyor. İşte ben bunun için anlatmıyorum diyor. Ben bunu yıllar sonra birçok tecrübeler yaşadıktan sonra anladım. İnşallah sizler geç anlamazsınız. Evet. İlim öğrenmek çok önemli olduğu gibi ilim muhaliflerin görüşlerini reddetmek amacıyla öğrenilmez kardeşlerim ilim birilerine caka satma tartışmak için hiç öğrenilmez ilim öğrenmenin en önemli sonucu nedir biliyor musunuz kalbi ıslah etmek amelleri düzeltmek gidişatımızı kontrol altına almaktır. Allah bu amacımızı halis kılsın. Bu itibarla ehl-i sünnetin metodu, fikri, yapısı, yöntemi, her neyse buna uymamız gerekiyor. Çünkü onlar uydular ve kurtuldular. Akide'de, amelde, ibadette, ahlakta, Allah'a davet konularda onlar mükemmeldir. Mükemmel bir yöntem bırakmışlar bize. Allah ve Resulü en iyisini bilendir. Ne çabuk sapıttınız. Sizin için en güzel örnek, en güzel numune Allah Resulü değil mi? Hep bu sözü söylediler ve bununla ayakta kaldılar. Allah onlardan razı olsun. İşte bu yöntem insan hayatının her evresine nüfuz eder kardeşlerim. Sadece bir konuda ehli sünnet metoduna bağlı kalmak doğru değil. Hepsinde itikadi meseleleri güzelce öğrenme, bunlarla yine en güzel şekilde amel etme, ahlakta Muamelatta her şeyde Allah'ın kurallarına uymayıp gıybet edenleri, söz taşıyanları, yalan söyleyenleri, emanete hiyanet edenleri, insani ilişkilerde başkalarını aldatanları, sözlerini tutmayanları arkadaş edinmemek gerekir. Bunlarla beraber olduğunuzda unutmayın ki, Kişi dostunun dini üzerinedir. Ya ekensin, ya da ekilensin. Ekemiyorsan muhakkak ekilensin. Nasıl tohum yer bulup yeşerip çıkıyorsa, emin olun iyi huyda, kötü huyda ekildiğiniz zaman muhakkak yeşerecek ve bir gün depreşip dışarıya çıkacaktır. Allah bizi iyilerle beraber kılsın. Evet. Allah bizi nefsimize değil vahye uyanlardan eylesin. İlim tahsil etmeyi ehli sünnetin itikadına göre hayatını yaşamak isteyen o samimi kullardan eylesin bize. Kardeşlerim bu konulara ehemmiyet veren kazanır. Bu konulara akideye ehemmiyet veren, ehli sünnet yolunun temel yapı taşlarını teşkil eden meseleleri öğrenen, ayrıca kitap ve sünnete dayanan konular üzerine vakıf olan ayakları bu nurlu yolda sağlam kalır. Bakın, Cibril hadisini ele alın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Bakın Bir rivayet. Bu gelen diyor Cibrildi. Sizlere dininizi öğretmek için geldi diyor. Bakın uzun hadiste bu cümleyle o hadisi anlamaya çalışmamız gerekir. Neden? Cibril, o insan kılığında geliyor. Ali Senati'ye selamı bazı şeyler soruyor. Allah Resulü Ali Senati ve Senam ona cevap veriyor. O da doğru söyledin diyor. Bu Cibril'di size dininizi öğretmeye geldi diyor. Demek ki bu rivayet bize dinimizi öğretiyor. Neymiş bunlara bir bakmak gerekir. Demek ki Müslümanların bilmeleri, amel etmeleri gereken temel noktalar ele alınmış bu hadiste. Bu dersten sonra gidip tekrar bir okuyun kardeşlerim. Allah'a iman, bunun gereği olan O'nun esma ve sıfatlarına inanman, tevhid-i uluhiye, ilah olarak Allah'ın birliğini kabul etme, tevhid-i rububiye, Rab olarak Allah'ın birliğini kabul etme, iman etme, bunların içinde bulunan Allah'ın yegane hüküm ve teşri kaynağı olduğu, imanın en sağlam bağı Allah için sevip onun için nefret etmek kaidesi olduğu ve bunların ikrarı, altı iman esasının öğrenilmesi bunlar çok önemli meseleler kardeşler. Allah hepimize hayır versin. Allah hayırdan bizleri ayırmasın. İşte bu önemli meselelerde dikkat edip ihlaslı, samimi olursak Allah subhanahu ve teala da bizlere yardım eder. Akide deyince kardeşler elbette ki kelimeleri de ayıklamak gerekir. Akide anladığımız dilde karşılığı sıkı sıkıya tutma, yapışma, bağlama, sağlamlaştırma, güçlü bir şekilde tutma birbirine kenetlenmek anlamına gelir. Akit aynı zamanda çözmenin de zıttıdır kardeşlerim. Yani Allah azze ve celle'nin dediği gibi Allah sizi yeminlerinizdeki laftan dolayı sorumlu tutmaz fakat bağlamış olduğunuz yeminlerden dolayı sorumlu tutar diyor toplumun anladığıysa akideden yani umumun müslümanların kaynağının haktanla batıldanla olduğuna bakmaksızın kalbini itikat ettiği bağladığı her şeydir onun için toplumda insanların işte şu gece şunu yapalım şu gün bunu yapalım şu orucu tutalım İnsanlara yaklaşıp da ya bu hakikaten dinden mi? bak Ayşe annemizden bir rivayet geliyor kim şu bizim işimizde dinimizde emretmediğimiz bir iş yaparsa bu mertuttur ya neden bunu yapıyorsun ya yapsak ne olur etsek ne olur Allah'ı zikretmek küfür mü kötü mü ne var gibi hep aklı nefsi, havadan, sudan meseleler geliyor. Her sohbete başlarken yaptığımız bir dua var. Her bidat dalalet. Her dalalet finna, ateşte diyor. Ya bidatsa, dinde olmayan bir şeyse e o zaman bunu yapmanın bir anlamı yok. O zaman İslam akidesi ne? Nasıl olmalı? İslam akidesi Allah Azze ve Celle'nin rububiyeti, isim ve sıfatları ve ile alakalı kalbin doğrulaması, nefsin huzur ile kabul etmesi ve istenildiği manada onlara sıkı sıkıya bağlanılması gereken hususlardır kardeşlerim. Bunlar en ufak bir şüphenin dahi yer almadığı ve herhangi bir tereddüdün karışmadığı sapa sağlam kesin bir bağlılıkla inanılması gereken şeylerdir. Daha tafsili bir ifadeyle İslam akidesi kaynağını Allah'ın kitabından Resulullah'ın sahih sünnetinden alan ve bunun üzerine hiçbir söz bina etmemedir. Yüce Allah'a, meleklerine, kitaplarına Resullerine ahiret gününe hayrı ve şerriyle kadere gaybi olarak haber verilmiş, sabit olmuş bütün hususlara, dinin esaslarına kesin olarak inanma ve hükümleri, emirleri ve nehileri konusunda Allah Azze ve Celle'ye tam teslimiyet ve Resuluna da ittiba etmek demektir. Ehl-i Sünnet'in akideye verdiği mana budur. Peki gönderilen biz kulların yaratılış gayesi ne kardeşlerim? Biz başı boş bırakılan, ne yaparsan yap diye dünyaya gönderilen bir insan mıyız? Hayır. İnsanın yaratılış gayesi sadece ve sadece. Her sözde her işte eyleme döktüğünüz her noktada Allah azze ve Celle'ye kulluk etme ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamaktır Bakın bu cümleye dikkat edin Bizden sudur eden bir söz bir düşünce bir eylem Allah'a kulluktur Eğer bu düşünce eğer bu eylem eğer bu söz, Allah'ın razı olmadığı bir şeyse siz istediğiniz kadar ben Allah'a kulluk ediyorum ama bunun dışında da bir şeye kulluk etmiyorum istediğinizi değil. Eğer bu sözünüz, bu düşünceniz, bu ameliniz, bu gidişatınız Allah'ın hoşuna gitmeyense Allah'tan gayrısına kulluk gündeme geliyor. Ki bu da yaptığınız amele göre eğer şahıs bazındaysa ona göre kullar bazındaysa ona göre Allah Azze ve celle bazındaysa ona göre değer alır. Yani fasık, zalim, Allah muhafaza, kafir ya da müşrik. Allah bize imanı sevdirsin. Küfrü, fıskı, isyanı tiksindirsin. Peki Allah'a ortak koşmadan ibadet etmenin Diğer adı ne? Evet, bu derslerin maksadı bu. Allah'a ortak koşmadan, sevgide, istemede, sığınmada, dilemede, kurban kesmede, adak adamada, ibadet etmenin adı tevhiddir kardeşim. Sözlükte tevhid bir nesneyi bir kılmak manasına gelir. Istılahtaysa yani şer'i olarak tarifi ise tevhidin Allah Azze ve Celle'yi rububiyetinde isim ve sıfatlarında ve uluhiyetinde birlemek demektir. Allah Azze ve Celle ben cinleri ve insanları sadece bana ibadet etmeleri için yarattım ayetinde Allah'a ibadetlerinizde ona asla bir çünkü bizler kulluk üzerine yaratılan insanlarız. Kulluk üzerine yaratılan insanlar zaten ibadet etmekten yükümlü. Öyleyse Allah'a ibadet edin, ibadet edin ama ona hiçbir şeyi ortak koşmayın diyor. İşte bu iki ayeti kerime bize İnsanlığın yaratılış gayesinin sadece ve sadece ona ibadet etmek olduğu ve ortak koşmadan ibadet etmenin de tevhid olduğunu açıkça haber veriyor kardeşlerim. Bakın birinci ayeti kelimede insan sadece Allah'a ibadet etmeleri için yaratıldığını, ikinci ayeti kelimede ise ibadetlerinde hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmaması istenmiştir insanoğluna. İşte bu iki ayetin ortaya koyduğu anlam tevhiddir. Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece beni tevhid etsinler diye yarattım diyor. Kardeşlerim tevhid de Üç kısımdır. Bunun özellikle güzel anlaşılması gerekir. Rububiyet tevhidi, isim ve sıfatlar tevhidi ve uluhiyet tevhidi. Bugün kısaca bunların kısaca manalar üzerinde duracağım. Rububiyet tevhidi dediğimiz zaman Allah subhanahu ve teala'nın Rablığı ve Rabbaniyeti ile alakalı meseleleri ihade eden bir tevhid dalıdır. Rububiyetten olan şeyler bazıları şunlardır. Yerleri ve gökleri yaratan Allah'tır. Kabul ve itiraf. Onun rububiyeti ile alakalı bir inançtır. Öldüren, dirilten Allah'tır. Allah olduğunu kabul ve itiraf, onun yine rububiyeti ile alakalı bir inançtır. Yerden ve gökten mahlukatı rızıklandıran Allah'tır. Onu kabul etmek yine onun rububiyeti ile alakalı bir inançtır. Yağmuru yağdıran odur. Ölüden diri diriden ölüyü çıkaran odur. Kaybı bilen odur. Onun bunlar rububiyetiyle ile alakalı bir inançtır. Rab efendi terbiye eden manasındadır. Kainattaki her şeyin ihtiyacını bilip anında giderendir. Öldürendir. Diriltendir. Rab, insanların hepsini toplar, kucaklar. İlahsa ibadet edilendir. Mesele burada ayrılır. İşte insanlardan bazılarını duyarsınız. Siz şuraya bakın. Benim kalbim temiz. Yani Kalbinin temizliğini ifade ediyorsa size böyle yaklaşarak işte ben istediğim gibi giyinirim, amelde etmem, ben Rabbı biliyorum. Bu ne demek biliyor musunuz kardeşler? Rabbı bilmeyle birlemeyi birbirine karıştırdığı için Rabbı bilmenin iman olduğunu zannediyor. Ki bunlara birinci misak, ikinci misak derslerinde gireceğim. Rabb'ı bilmekle birlemek aynı şey değildir. Çünkü Rabb'ı bilme zaten senin hilkatına yazılmış. Allah Azze ve Celle daha bizler dünyaya gelmeden Adem Aleyhisselam'ın surbünden Allah Azze ve Celle kıyamete kadar gelen ruhları çıkarmış ve onlardan bir ahit almıştır. Bugün aklı olmayan deli dediğimiz bir insana dahi Yaratan kim de? Allah der. Öldüren, dirilten kim diye sor? Allah der. Yağmuru yağdıran kim? Allah der. Çünkü onun zaten fıtratında bu var. Biz insana iyiliği de kötülüğü de ne yaptık? İlham ettik diyor. Öğrettik diyor. İşte birleme o da peygamberlerle, hüccetten başlıyor ki ileride bunların tefaratına gireceğim. O yüzden Rububiyeti, isim sıfatı, uluhiyeti ayrı ayrı işlemediğimiz zaman meselelerin hepsi birbirine karışık. Bugün mürciydi, işte haricidi falandı, filandı. Hep bu meseleleri birbirine karıştırdıklarından kaynaklanıyor. İsim ve sıfat tevhidi ise kardeşlerim, bunu da başlı başına işleyeceğiz. Onu da kısaca değinecek olursak, Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarıyla alakalı meseleleri ihade eden bir tevhid dalıdır. Bu tevhid dalı Allah Azze ve Celle'nin gerek Kerim kitabında gerekse Nebisi ve Vesselam'ın tertemiz sahih sünnetinde kendisine mahsus zikretmiş olduğu isimleri ve sıfatları olduğu gibi kabul edilmesiyle alakalı bir daldır. Bunda da birçok mevzuya gireceğiz. Bugün yaşadığımız toplumda Allah Azze ve Celle nerede desen ayetlerde ve hadislerde geleni söylediğinde Allah muhafaza insanı dinden çıkmış olarak görürler. Allah göktedir. Göktekinin siz azap etmeyeceğinden emin misin? Gözümüzün önünde büyüyesin diyeseniz firavunun sarayına koyduk. Birçok ayet ve hadisler gelirken bugün yaşadığımız toplumda Allah nerede desen hiç kitap ve sünnette gelmediği halde ne derler? Nerdan arsan orada. Başka yere göğe sığamadı ne oldu müminin? Yani hiç İslam'la alakası olmayan dendiğini görürsünüz. Allah semadadır, göktedir dinden çıkmış sındıklıkla ne yaparlar? İtham ederler. O yüzden ve Kur'an ve sünnetin dışına çıkmadan işbine, tekkifine gitmeden bu meselelerin gelen naslardır. Tevhidi gerçekleştirmede takip edilen kural, ispat ve nefi kuralıdır. Peki ispat kuralı İspat ve nefi Kur'an'ın şudur kardeşlerim. Bir şeyin mahlukatından nef yedilmesidir. Onun için en güzel örnek Allah yaratıcı. Ondan başka yaratıcı yoktur sözü ve inancı da yani Allah'ın yaratıcılığı, ispat mahluk tarafından gerçekleştiremeyeceği kabul ediyor. Kaybı kim bilir? Allah. Bilirse. Rızkı veren kimdir? Allah'tır. Allah gibi hiç kimse rızık veremez. Burada Allah yaratıcıdır. Sözüyle inancı Allah'tan başka yaratıcı yoktur sözü ve inancının birbirinden ayrı şeyler olduğu iyi bilinmelidir. Allah yaratıcıdır sözü ve inancında ispat, Allah'tan başka yaratıcı yoktur sözü ve inancında ise ispat ve nefi bir aradadır. Bu da tevhidin kısa ve öz ifadesi olan, Lâ ilâhe illallah cümlesindeki gibidir. Yani Allah ilah'tır. Ve sözü ve inancının delaletiyle Allah'tan başka ilah yoktur sözü ve inancının dalaleti birbirinden ayrı şeylerdir. Çünkü Allah ilah'tır sözü Allah'tan başka ilahlar reddetmez. Halbuki lâ ilâhe İllallah ifadesi, ilahlığı sadece Allah'a haskılıp kılıp, onun dışındaki ilahları reddeder. Evet. Başı ispat, sonu nefidir. La ilahe yoktur ilah. Yani Kur'an'a gidelim, güneşe, aya, yıldıza Rabbim diyen var mı? Var. Geliyor mu? O nefsini, hevasına ilah edineni gördün mü? Var mı nefis? Var. Firavun ben ilahım diyor mu naziyatta? Var. Yine Ey İsa sen mi dedin ananı ve seni ilah edinsinler diye? Var mı? Var. Nuh aleyhisselam'ın kavminde o salih insanlar ilah ediliyor mu? Ediniyor. Ali Senaati ve selamın kavminde ediliyor mu? Ediliyor. Demek ki bir insan kötü ruhlu olsun, iyi olsun ilah edin Bir peygamber anası ilah edinilebiliyormuş. Yani o kadar çok ilah var ki la ilahe birdir Allah diyorsun. Sonra illallah. Artık olur. Öbür ilahları ne yapıyorsun? Neh ediyorsun? İşte bu ifade ilahlığı sadece Allah'a has kılıp onun dışındaki ilahları reddetme. Bunu da la ilahe illallah dersinde uzun uzadıya durmaya çalışacağım. Allah izin verirsen. Rububiyet konusunda tevhidin gerçekleşmesi için ispat ve nefi kaidesi çerçevesinde hareket etmek dedik kardeşlerim. Allah'ın öldüren ve dirilten olduğunu kabul edip ondan başka hiçbir varlığın da öldürme ve diriltme gücüne sahip olmadığını kabul etme. Onu bu konuda tevhid etmek demektir. Bakın Nemrut ne diyor? Ben de öldürürüm, ben de diriltirim diyor. Ne yapıyor? Kur'an'ın ifadesiyle bir eve bir aile yerleştiriyor, hapsediyor. Bir eve de bir aile hapsediyor. Birine yiyecekler veriyor, birine vermiyor. Verdiği yaşıyor, vermediği ödüyor. Ne diyor? Bak ben de öldürürüm, ben de diriltirim diyor. İbrahim Aleyhisselam asla onun o tuzağının peşinden gitmiyor. Benim Rabbim güneşi buradan getiriyor. Hadi sen de şuradan getir diyor. Adam şaşırıp karıyor. Evet. Kainatı idare eden Allah olduğunu kabul edip ondan başka hiçbir varlığın da idarede en ufak bir tasarrufunun olmadığına inanmak. Allah'a bu konuda tevhid etmek demektir. Gökten yağmuru karı yağdıran Allah Azze ve Celle olduğunu kabul etme ve bu hususta hiç kimsenin kar ve yağmur yağdırma gücüne sahip olmadığına inanma. Onu bu konuda birleme yani tevhid etmek demektir. Bugün hala bu teknolojide hava durumunu sunduklarında ne diyorlar? Tahmini. Evet. Tahmini. Evet. Çünkü biliyorlar ki ne söylerlerse söylesin neticede Allah'ın dediği olacak. İsim ve sıfatlar konusunda tevhidin gerçekleşmesi için yine ispat ve nefi kaidesi çerçevesinde hareket edilmelidir. Tevhidin bu bölümünde takip edilmesi gereken Allah'ın kitabı Kur'an ve Resul'ünün sahih sünnetinde Bizzat kendisini isimlendirdiği isimlerle isimlenme ve vasıflarla sıfatlarla vasıflamaktır. Hüce Rabbimizin kendisi hakkında ispat ettiğinin kabul edilmesi, nefh reddedilmesidir. Misal Allah Azze ve Celle istiva sıfatını kabul etmiş ve bu sıfatın mahlukun sıfatına benzemediğine inanma, onu bu konuda tevhid etmek demektir. İmam Mali'nin, Allah kendisine razı olsun meclisinde bir tanesi istivahi soruyor. İmam kıpkırmızı oluyor. Biraz duruyor, sakinleşiyor. İstiva malum. Keyfiyeti bizce meçhur. İnanmak vacip. Yani dinden soru sormaksa Bidat, atın bu bidatçı ve bir daha buraya sokmayın diyor. Evet. Onun görme sıfatını kabullenme ve bu sıfatın da hiçbir mahlukatın sıfatına benzemediğine inanma onu bu konuda da tevhid etmek demektir. Onun el sıfatını kabullenme ve bu sıfatının hiçbir şeye benzemediğine inanma onu bu konuda tevhid etmek demektir. Bugün hangi Kur'an mealini, hangi hadis kitabını alırsanız alın, diğer küçük eserlere hiç dokanmıyorum. El sıfatını yaşadığımız şu toplumda kabul etmezler. Ne derler? Nefsimi elinde tutan, kudret elinde tutan, canımı kudret elinde tutan, hep bir kudret kelimesini koymuşlar. Allah Azze ve Celle kendisini kitapta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde el sıfat olarak bizlere bildirdiği halde yok sen bilmiyorsun biz daha iyi biliyoruz diyerek tevhile gitmişlerdir. İşte bunların hepsinden uzak durup ne gelmişse o şekilde almak onu bu konuda bu şekilde tevhid etmek demektir. Allah Azze ve Celle'nin işitme sıfatını kabul etme ve bunu mahlukatın işitmesine benzetmeme, onu bu konuda tevhid etmek demektir kardeşlerim. İsim ve sıfatlar konusunda ispat ve nefi kuralını anlatan en açık delil onun misli gibi bir şey yoktur, o iştendir, görendir. Şura 11 Onun mislisi gibi hiçbir şey yoktur sözünde teşbih ve benzerliği Reddetme, o işitendir, görendir sözünde de ilhat ve tatili reddetme vardır. Unuhiyet konusunda tevhidin gerçekleşmesi için ispat ve nefi kaidesi çerçevesinde hareket edilmelidir. Yapılan bütün ibadetleri hiçbir ortak tanımadan, hiçbir şeye bir pay, bir nasip ayırmadan o ibadeti yalnız ve yalnız Allah için yapmaktır. Kurban mı kesiyorsun? Allah için keseceksin. Sadakan veriyorsun? Allah için. Davet mi ediyorsun? Allah için. Cihat mı ediyorsun? Allah için. Ne yapmışsan hiç kimsenin taltifine, hiç kimsenin övmesine ihtiyaç duymadan sadece ve sadece Allah için haç yapacaksın. Allah için namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin. Ondan başkasının rızasını aranarak namaz kılınmaz, haç yapılmaz, zekat verilmez, hiçbir ibadet yapılmaz. Kabe'ye geçip pozlar verip yazı yazılıp falan aile filan aileye selam denmez. Dua edilir. Bunların hepsi bu kurala girer. İspat ve nefiye, riyakarlıktan başka bir şey değil. Ne diyor ve vesselam? Biz diyor Deccal'dan konuşuyorduk. Üstümüze çıka geldi diyor. Size bundan daha büyük bir beladan haber vereyim mi? Ver ey Allah'ın Resulü. Deccal tam Nuh aleyhisselamın kavmini uyardığı bir mesele. Küçük şirktir diyor. Sahabe bakıyor. İlk defa bir kelime duymuş. Küçük şirk ne ey Allah'ın Resulü? Küçük şirk odur ki Kişi namaza durur. Namazını kılarken birinin kendini izlediğini görür ve namazını güzelleştirirse işte bu küçük şirktedir. Neden dedim Kabe'yi arkasını almış, eline falana filana selam filan aileye selam diye pozlar veriyor. işte riyakarlığa giriyor, küçük şirke giriyor. Neyi iptal ediyor? Allah'tan ki imanı iptal etmiyor, ameli iptal ediyor. İşte bu küçük şirktir diyor. Ne diyor? Kap karanlık bir gecede, kapkara bir taşın üzerinde, kapkara bir karıncanın yürüyen ayak sesine benzer diyor. Allah bizi her türlü riyadan korusun kardeşlerim. Eğer fırsat bulursan inşallah bir rüya dersi yapmak isterim. Çünkü rüyanın aşamaları var. Başlamadan, ameli işlemeden, amel işlerken, amel işledikten sonra bunun akıbetleri ve neticeleri var. Geniş bir mevzu. Konu konu almak gerekir. Ben daha önce bir sekiz ders yapmıştım yıllar önce. Gerçekten çok etkilenmiştim. Bu sefer sekiz ders yapmam ama inşallah ana başlıklarıyla inşallah bir gün onu işlemeyi Rabbim nasip eder. Evet kardeşlerim demek ki Müslüman ne yaparsa yapsın bütün ibadetlerinde soru ne için? Allah için. Nasıl? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl emretmiş? Parola bu kardeşler. Parolamız bu. Bunun dışında bir amelimiz, bunun dışında bir hareketimiz ne olacak? Evet. Allah Resulü Ali Senati ve selam Muaz'a diyor ki: "Ey Muaz, bilir misin? Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ne? Nedir? Allah ve Resulü'nün iyisini bilendir." diyor. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet etmeleri. Peki ey Muaz bilir misin kullar tevhidi gerçekleştirdikten sonra Allah'ın üzerindeki hakkı ne? Allah ve Resulü'nün iyi bilendir diyor. Aleyhissalatü vesselam diyor ki kulların Allah üzerindeki hakkı ise kendisine ortak koşmayana azap etmemesidir. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah bizleri bağışlasın. Rabbim bizleri hak yolundan ayırmasın. İnşallah bu akide dersleri de bizlere sağlam bir yaşantı, sağlam bir gidişat gösterir. İnşallah bu de amel eder ve Allah Azze ve Celle'nin vaat ettiğine kavuşur. Allah bizleri bağışlasın. Subhanke Allahümme ve Eşhedü en la ilaha illa ente estağfuruke ve etûbüle velhamdülillahi rabbil alamin